Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş Hazreti Nuh ile ilgili bir kaç soru soruyor. ve vesselam. Hazret Nuh diyor e, tufan oldu zamanında. Bu tufan yeri kapladı. Bir de niye Hazret Nuh bedda bastı? Yani bütün çocuklara bir kadar öldürsün allah Teala. allah Teala e, niye her yeri tufanı kapladı, yeri yok etti? Hazret Nuh mesela cemisini nasıl yaptı, neyle yaptı filan ve herkese. Şimdi arkadaşlar Hazret Nuh Aleyhisselatü Vesselam e, Nebiullah e, Adem'den bi, on binlerce il sonra geldi. Şimdi Hazret Adem e, Aleyhisselatü Vesselam e, cennetten indiğinde dedik cennetten indiğinde şeytan Hazret Adem'i işleyemedi daha. Çünkü bir ara cennette işledi Hazret Adem tövbe etti Allah tövbesini kabul etti. Allah ve alleme, Adem'e ne, ne öğretti Allah-u Teala? Kelimet öğretti. O kelimet nedir? Ne ile istiğfar edersin? İşte istiğfarlar dersin la ilahe illallah diyersin. Sonra ne dersin? Euzubillahimineşşeytanirradîm askar <gülüyor> sabah mesel. Bunları öğretti. Bunlar nedir? Zırhtır şeytandan kurur seni. Şimdi bir de ders aldı e, Hazret Adem babamız. Öyle bir darba yedi ki Allah e, haşa ve kefe, ne oldu? Ee, i̇ndi, e, cennetten çıktı. Ne oldu? Dünyaya indi. Şeytan ne darbayı yedi? Şeytan ise rahmetinden kavuldu. Hazret Adem artık şeytan oyununa gelir mi? Anamız hava gelir mi? Gelmez. İşlemedi. Şeytan bu arada ne oldu? Yalnız kaldı. Bekledi. Hazret Adem'in çocukları olduğunda başladı çocukları işletmeye. İşte ne oldu? Habil kabil meselesi oldu. birbir bir öldürdü. Katil başladı. Böyle devam etti ama Toplumsal bir şekilde şeytan işleyemedi. Neden Hazret Adem çocuklarına Anlatıyor Hazret Adem'in Yaşı bin sene Kusur dedik yaşadı çocuklarını Çok iyi yetiştirdi şeytanın da planlarını Onlara anlattı Onun için işlemedi ama işliyorsa da şeytan onlara tek tük işliyor. ne zamana kadar gitti bu iş Ta geldi On binlerce sene On bin seneden sonra diyelim ne oldu e, tabii bu tarihte tam şey değil yani bazı rivayetlerden istinbat olarak çıkıyor. E, e, Hazret Nuh'un kavmine kadar ne oldu o zaman? Hazret e, Adem'in e, zürriyetin peygamberlerin Adem'den sonra o, oğulları peygamberler ne oldu? Hep peygamberler geldi her kavma peygamber var. Peygamberlerin sayısını sadece Allah bilir. Geldi Hazret Nuh zamanına kadar ne oldu? Toplum bozuldu şeytan ne yaptı? Zaman geçtikçe iman zayıf oldu. Peygamberler e, azaldı bakarsan. Fitne çokaldı. Şeytan işleyebildi. Ne oldu? Hazreti Nuh toplumuna bozdu. Tam bozdu. Şirk işlendi. Allah inkarı işlendi. Bu hakaza. işlendi. Allahu Teala ne yaptı? Şimdi o zamana kadar hep nebiiler geliyor. Nebi nedir? Peygamber. Hep peygamberler geliyor. Hazret Nuh'a gönderdi Allah Teala nebi gönderdi kavmına ama bir özelliği vardır nebi peygamberin Nuh peygamberin özelliği de nedir? Resuldür. İlk rasuldur. Resul nedir? Yeni bir teşriiat getirir. Şeriat getirdi. Yeni bir düzen getirdi. Nede getirdi? Tevhid'te değil tabii Fakih meselelerde müçellef olduğu Hazret Yeni toparlandı. Tevhid meselesinde düzenlendi. La ilahe illallah ten geldi nere geldi kavmuna. Onun için Hazret Nuh ilk resuldur. Hazret adam ilk peygamberdir. İlk resul Nebiyullah Nuh geldi kavmuna. Ne yaptı bunlara? Mevize ve şey yaptı. Davet etti. Bunlardan bu yeri de Hazret Nuh'un yeri e, yine e, değeri, kıymeti yoktur biz bilelim nerededir. Öyle bir sabit rivayet de yoktur elimizde Ehl-i Sünnet'te. Ama bazı rivayetler diyor ki Irak tarafındedir. Babil tarafındedir. Evet. Sonuçta e, Hazret Nuh celdi, kavmunu ne yaptı? İslam'a davet etti. Tevhide davet etti. Hazret Nuh içlerinden birisidir davet etti davet etti ne kadar kaldı yaşadılardan? 950 sene bunları neye davet etti İslam dinine davet etti şirki bırakın tevhide gelin zulmü bırakın fahişi bırakın bunlar ne yaptılar hiçbir şekilde Hazret Nuh'a isticabe etmediler hiçbir şekilde isticabe etmediler Hazret Nuh'a elin sayısı kadarı sadece iman eden oldu Allah Teala ne diyor? Nuh Surasının başında inna ersalna nuhan ila kavmihi. Kavmına gönderdi Nuh'u. Erselna resul olarak gönderdi onu. Enindir kavmaka. Min qabl an yatihum azabun alim. Kavmuna şey şey uyandır azabun alim elim bir azap gelmeden önce. Ale ya kavmi inni lekum nezirun mubin. Ben size apaçık bir nezirim uyaracağım. Ana ibadullah ve takuhu ve Allah'a ibadet edin Allah'tan korkun Allah'a itaat edin ne yapar <gülüyor> size etseniz yagfir lakum dunubakum ve yuakhirukum ila ajlin musamma in ajrallah ila jaa la yuakhiru lakum la yuakhir لو لا يؤخر لو كنتم تعلمون Sure ne diyor kale rabbi dedi ya rabbi Nuh aleyhisselam inni da'utu kavmi leylen ve nahara gece gündüz <gülüyor> bunları davet ettim felen Felem yeziduhum felem yeziduhum duaa illa firara ben davet du bunlar, bunlar benden kaçıyorlar. Sanki şeytanı görmüş gibi dieriz biz. Böyle kaçıyorlar. Hiç istemiyorlar beni dinlese. Ve <gülüyor> inni kullama daa'utuhum litaghfira lahum ce'alu asabi'ahum fi Ben bunları da davet ediyorum. Hatta sen bunları affedersin. Beni gördüklerinde Ellerini kulaklarına koyular, yine geldi bize budu bıdı yapar. ellerin kulaklarına koyular. Vastak şov elbiselerinde beni görmesler ya yüzlerini kapatıyorlar. Ve asarı, vastak barı üstik bara çibirlendiler, artık seni dinlemeyeceğiz dediler. diyorlar. Çibirlendiler. Sonra beni davet ettiler. Sonra davet ettim. ''Summa inni davet ettiler. ve beni davet israra.'' Gizli açığ, gizli dua ediyorum bana. Fakat üstte Rabbakum, inna hukana qaffara. Zerreler nereden dönseniz, çardır istihfar edin. Allah sizi affeder. Yursule, seme aleykum midrara. Yağmuru yağdır üzerine Qatl gajirler çünkü. Ve imdutkum, bi amalın ve binine, ve yedgelkum cennetin, ve yedgelkum anhara. Nehirleriniz, yerleriniz, bağınız, bostanınız olur. Yeter ki siz tobe edin. On üç alimler diyorlar, bak bu ayetten istimbat ediyorlar. İstighfar etmek her şeyin başıdır. İstighfar. Bir zorda kaldın, sıkıştın, hep istighfar et. Selle istighfar Allah, istighfar Allah, istighfar Allah, istighfar Allah, istighfar Allah, istighfar Allah, istighfar Allah. Al aleykum. Hep böyle git. Bak nasıl işin kolaylaşır. Ve bunu ben çok denedim. elhamdülillah. Ee, anlatsam size bir kaç yerde benim için nasıl kapılar açıldı. İnancı ki hiç kimse akıl yetmez Her çşte bunu deneyebilir. Beni beni dinlemeden önce kendisi denesin, kendisi görsün. Sonra hazret Nuh ne diyor Melekum la la terjunu lillahi qara te hesaba katmıyorsunuz. O'nu saygı dinlemiyorsunuz. Allah size ne yaptı? Vakat halakukum atvar sizi yarattı, hatırlatıyor ora. Elem Elem taru keyfe halakallah sab'a samawati tibaka jurdun izi yeddi semayi nasıl yarattı ve ceal el kamer ve ceal el kamer junashi içinde yarattı feca fihi nura Cün, ıı, kamarı da ıı, ay da ıı, içinde nur gibi ya, yaptı parlıyor ay ve yıldızlar ve ceal esh şems siraca junashta yanıyor aydınlandırıyor Vallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah siz yeri çıkarttı ve çıkartır kıyamet gününde thumma yu'idukum fiha tukhritur ve yukhrijukum ihraca vallahu yecallakum al-arda bisata düz yarattı sizin yerde rahat gelip gidiyorsunuz ekinekiru li taskul li tasluku minha subulan fajjaja acin betin yollar rahat hayvanınız gidiyor arabanız gidiyor yer çok rahattır sizin için. Kale Nuhun Nuh dedi ya. Kale Nuhun Nuh dedi ya Rabbi dedi. Rabbi innehum asavni. Beni isyan ediyorlar ya Rabbi. 950 sene vetteba'u men lem yeziduhum men lem yeziduhum aluhu ve veleduhu illa khasara. Bir de kendi nefislerine, şehvetlerine, putlarına, ibadet ettiklerine o aldattığı insanlara uyurlar onlar da hep has kusrunu uğratıyor mallarında evletlerinde kıtlığı uğratıyor onlara ama hep ısrar ediyor ve makaru makran kubbara hem de tuzak kuruyorlar bizim için ve ve dediler Dedi sakın ha alihatlerinizi bırakmayın. Nuhaldanmayın. Ee, bu süva e, ve e, yoğuz bunlar nedir? Şeylerin adlarıdır bunlar. Putlarının adlarıdır. Ee, adlarıdır putlarının. وَقَدْ أَظَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِيلُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ظَلَالًا Bunlar da zalimleri ne yapıyorlar? Zalalatlar üzerinde zalalat. فَمَا خَتِيَاتِهِمْ اُغْرِقُ e mimma khatiatuhum ughriqu fa adkhilun nar falam yajidu falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Bular da kendi hatalarıyla ne oldu boğuldular. Ve qala nuhun rabbi nahnu dedi ya Rabbi la tader ala al-ardi min al-kafirin diyara. Hicret ikameti oldu üzerlerine. Onun için Hazret Nuh 950 sene bulardan uğraştı. Tık yok bularda. Tık olmadığı için ne dedi? Ya Rabbi bir yer üzerinde çafirlerden hiç kimseyi koyma. Hepsini yok et. Çünkü 950 sene bular, sene epeşker isyan ediyorlar, çifrediyorlar. <gülüyor> İnneke intetheruhum yuzullu ibadak ve la yelidu illa faciren kaffara. Dedi çünkü ya Rabbi sen bunları bırakıyorsan bıraksan da bir taneleri. Bunlar çocukları da olsa çafir doğduruyorlar. Yani çocuk fıtrat üzerinde de olsa bunlar bilerek çafir yetişiyorlar. Bize düşmanı yetişiyorlar. Rabbi Rabbim beni affet. Ve li Baba anneme affet eğer. Ve limen dekhele beyti Benim evme ciren. Evme yani benimle imam. Mu'minine ve el mu'minati ve la tezidul zalimine illa tebara. Evet. Burada Hazret Nuh sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Dua yaptı. Neden yaptı? Çünkü 950 sene bulara tevhid anlattı, bular reddettiler. Kıyamet kıvmet zallerini. Yer üzerinde dedi bütün kafirler çocuk doğurur çobunda kafir doğuruyorlar. Artık bular yani olmuyor. Bulardan yola çıkılmıyor. Bitti. 950 sene peygamberleri ikrar etti. Kıyamet gününde de şahit olur onların üzerine. Neye olur? Artık bunlar nediler? Hiç bile şey yapmıyorlar. İman etmiyorlar Allahu Teala'ya. Hazret Nuh orada Allah Teala isticabetlerini. Başka ayetlerde geçiyor. Biz kulumuzu dirze zefere kavuşturduk. Ne yaptık? Fasn al fulka bi ayunine. Dediğiz, Hazret Wahi verdi Hazret Nuh yap ağaçtan bir cemi yap. Daha te düşür geçiyor çivile çakıyoruz cemileri. Bu sefer gelip alay ediyorlar. Yani sen cemi yapıyorsun bizim at çevremizde deniz yoktur. İşte Hazret-i Muhteribim bize gülün biz yarın size güleriz. Ondan sonra Hazret-i Nuh, cemiyi bitirdikten sonra ne dedi Allah Teala? Her çiftten iki tane erkek dişi mindir şeye. Bitki, mitki, çift, çift hayvan, filan kuş hepsinden aldılar cemiye koydular. Cemin içinde çim var azınlık. Çok azınlık sayıları sabit değil ama azınlıktır. Belki bir el yani el sayısı kadarı mümin var. Yen yani biraz fazla yen yani biraz eksik. Hazret Nuh'un hanımı oğlu bile neydir? Çafiridir. Hazret Nuh iman etmedi. Ondan sonra diyor emrettik yağmura, havaya kapılarını açtı. Emrettik yere fışkırdı sularını. Ne oldu? Tufan oldu. Yer, yurt hepsi soldu oldu. Oğlu dedi yağmur yağmaya başladı. Tabii bu hemen bir saatte film değil. Filme bakmıyoruz. Şimşek olsun. Belki üç gün dört gün oldu bu yağmur yağdı yağdı sular kalktı. Bu arada da allah Teala azabı gösteriyor oralara. Oğlu dedi Nuh dedi ya oğlum gel bak cemi kakacaktır Su kalkıyor. Gel kafirlerden olma. Ne dedi? Dedi yok baba ben çıkarım Oğuz Çekdak'a su yetişmez bana. Hatta Allah Teala orada Nuh'un dedi, yani Nuh, oğlun için dua etme. O senin oğlun değil. Bilmediğin şeye karışma. Dua etme. Neden? Çünkü o çafirlerdendir. Hatta burada bir İsrailiyet var. Hatta burada Şiiler özellikle Rafiziler zındıklar diyorlar ki Hazreti Nuh'un hanımı zina yapmıştır. Haşhavakefe. Nauzu billah. Oğlu "Leise ibnuke" diyor. Senin ibnin değil. Asıl da de İbnüka fid din. Halimler duyurlar. Senin oğlun değil. Yani asıl oğlun dindeki oğlundur senin. Din, e, kan bağı nan önce ne gelir? İman bağı, din bağı gelir. Önce din kardeşliği sonra kan kardeşlığı olur. Benim babam, amcam, aşiretim eğer kafir ise ben onlardan beri gelmem lazım. Hazreti İbrahim peygamberlerin babası Önce babasını davet etti, istiğfar etti, uğraştı. Ondan sonra dedi وَمِمَّا e تَعْبُدُونَ O ibadet ettiklerinden sizden beriyim diyor. Onun için ce ce cetirdi bunu peşinden. Bu bir sembol kaldı. Muahedlerin sembolü oldu. Hazreti Nuh'ta 950 seneden sonra beri geldi hepsinden. Onun için allah Teala orada uyardı Hazret Nuh'ta. Ondan sonra cemi dolaştı kahtı hepsi yer üzerinde bir tufan oldu ki hiç kimse kalmadı yer üzerinde Hiç kimse kalmadı yer üzeri komple tufan oldu ha o zaman o zamanda da siz yer üzerinde bugündeki gibi zennetmeyin her yerde insanlar var o zaman da insanlık azdır Çünkü Hazret Adem'e yakın zamanız Hazret Adem'in içi çocuğu var çi çocluğundan çi çocuk üç çocuk dört çocuk böyle tufan. 10 bin sene yer üzerinde Olaylar azdır Yani insanlar yoktur ve O da ne Avrupa var ne Amerika var Ne Afrika var Neredir? Aslında Arzul Mehşer ve Arzul Enbiya Neredir? Bizim Orta Doğu dedikleri ee, Çörfez Yarımadası Şu atrafı Irak, Şam e, Fars, e, Hint Buralardır hepsi Bütün peygamberler nerede çıkmış? Irak'ta Şam'da Resulullah da Suud'da çıkmış. Bütün mü? Yende yani Misir. Anlatabildim mi? Bütün peygamberler burada, mahşer günü de burada olacaktır. Ondan dolayı o zaman da onlar yokuydu. Mevcud olan, tufan ama yeri hepsini kapladır. Bugün de bilimsel alimler, evet diyorlar öyle bir tufan tarihte yaşanılmış. Tabi kazıyırlar bilmem ne oradan bir şeyler çıkartıyorlar. Ama biz bunlara ihtiyacımız yoktur. Bizim Allah'ın kitabımıza ihtiyacımız var. Allah'ın kitabında tufan olmuştur. Evet olmuştur. Her yeri kaplamış. Ondan sonra bu sürmüş tufan cemi üzmüş Hatta bir rivayette çok sahihte değilse doğruluk payı var. Cem'i yedi sefer Çabe'nin tarafında dolandı. Ondan sonra gelir Cudi Dağı'nda yerleşir. Cudi Dağı bildiğiniz gibi bugün de Türkiye'deki dağdır diyorlar. Bu da de sabit değil. %100 yani öyle bir rivayet yoktur ama e, ola da bilir yani olmamasına da bir mani yoktur ama ol, olsa olmasa bizim hiçbir şey bizi arttırmıyor yani biz gidip Cudi Dağı'nda ibadet etmenin bir fazileti de yoktur On için bizi ilgilendirmiyor Cudi Dağı nerededir nerede Hiçmet orada değil Hiçmet olan Allah'ın bu hazamatında bu, ibret, bu ibretten ders çıkartmamız lazım bu olay bizim için ibret olup çıkartmamız lazım. Hikmeti budur işte. Ondan sonra Hazreti Nuh işte bir rivayette kuşu salıyor. Baksın yer üzerinde. İşte Cudi Dağı'nda yerleşiyor. Ondan sonra iniyorlar. Bir de Hazreti Nuh yaşıyor. Bir de tevhidi yaşıyorlar. Şeytan bir de işleyemiyor. Ondan sonra Hazreti Nuh'un dört tane oğlu var. Bu dört tane oğlu dağılıyor dağılıyor. Biri Afrika'ya gidiyor. Afrika insanlar oluyor. Biri e, Asya'ya gidiyor. Asya e, Türkler, Moğollar filan. Bir Avrupa'ya gidiyor. Yani böyle diyelim bunlar dağılıyorlar. Onun için Hazret Nuh insaniyetin Çinci babasıdır diyorlar. Hatta o müminlerin Hazret Nuh'ten öyle, olanların soyları kalmamış. Bütün insaniyat Hazret Nuh'un soyundan gelmiştir. Onun için Çinci babamız Hz. Nuh Aleyhisselam'dır. Nebiyyün Kerim. Kerim bir nebidir. Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ala nebiyyine ve ala cemi'il enbiya. Bu da Hz. Nuh'un kıssasıdır kısaca. Bundan da ibret almamız bizim için. Alimler diyorlar ki ibret şudur. Hz. Nuh çok uğraştı. Davetçiler de çok uğraşacaklar, sabredecekler. Ha ne zaman bir davetçi... Çok uğraşır, gelir insanın sağından, solundan hiç isticabı olmasa en azından dua edecek onu. Hatta Allah subhanehu teala onun için isticaba, e, nail etsin. Eğer baksa bu tam zındıktır. Zındıklığını ilan etmiş o zaman ondan beri geliriz biz. İster babamız olsun, ister amcamız olsun, ister oğlumuz olsun, ister kardeşimiz olsun. Bizim için önemli olan, Tevhid İslam bağıdır. La ilahe illallah yerin neresinde olsa o bizi bağlıyor. Velhamdülillahi rabbil alamin.